Radyo tülesiniz. Modern sabahlarda gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Gümayrak fırlanıyor Ankara'nın tepesinde. Şenol Bey. Şevkiliye gel. Şevkili dinleyiciler. Şevkili dostlarımız. Hepinize günaydın. Günaydın Şenol Bey. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorum? Şevkiliye gel. haber bekliyoruz. Ne konuda haber bekliyorsunuz benden? Gene bir şeyler söylemeni istiyoruz artık. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Nasıl sıyrılacağız? Nerede... Vuracağız paraları, nasıl tatlılara geçeceğiz, nasıl ekşilerden kurtulacağız, bunları şimdi bekliyoruz. Benden niye bekliyorsunuz ve Herkes kendi kendini bir şekilde idare ediyor işte. Ee, şevki'ye geleyim. Kendi kendimize idare ederek bugüne kadar yaptığımız şey şeyi ne yaptık? Ne yaptık Şevki'ye gel. Ne yaptınız? Mahvettiniz. Mahvettikleri suratımıza ne yaptık? Suratınıza tür tokat gibi... Yok, benz, benz, ne yapmış olabilir? Suratımıza benz, ne ettik? Ne? Suratımıza benz, evet, ne yaptık? Şeyhann illa benim mi tamamlamam gerekiyor cümleyi? Ya işte öyle bir diyalog halinde olsun diye. Suratınıza benzet, Benzettiniz, evet, suratıma benzettim. Şevkine'ye güneydün diyorum önce. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? E demiştik başta Günaydın. güneydün. Demiştik başta Günaydın ama başlılar hala uyuyor. Başlılar hala uyanamadı. Uyanamayanların başında da kim geliyor, kim geliyor. Dürtelim hemen şöyle bir kalk kalk diyelim. Nasıl anlamıyorum? Kalk desin. Şş kalk kalk kalk artık. <gülüyor> Ey güneydün. Şevkine'ye... Sohbet ederse skeç mi koyuyoruz diye skeçlerle üyelerin başında Şevkeş'e mal işe Güllet Şenol Gün Beyler geliyor. Yok şimdi ya kendisi aksız gidiyor. Ya ya ya bu cayel. Kuzu gibi, çeklik gibi, efendim şekerpare gibi bir kenarında durduk ama artık şu an gün paydan meydana çıkma zamanı geldi. Be, siz her zaman meydandaydınız yapmayın ya. Yani, meydandaydık ama meydanda da ise bazen kaliteli bir duruş sergiler, bazen de benim gibi daha çok tavşan gibi, çeklik gibi, kuzu gibi, şekerpare gibi durur. Şimdi ne istiyorsunuz Şenal Bey? Şimdi senin benden Ömer'e yani yol göstermeyi istiyorum. Ben ne yol göstereceğim size? Senin ee, gösterin, sen bugüne kadar benim el yaptığımı eleştirmedin mi? Eleştirdim Şenal Bey çünkü ipe sapa gelecek şeyler yapmıyorsunuz. Evet, doğru, espri burada, doğru, haklısın, ben ona haksızlık demiyorum ki. Biz diyemezsiniz. zaten hep haklı ben çıktım yani. Hep haklı sen çıktın, en güzel esprileri şey yaptın, Efendim, en güzel benzetmeleri de şey yaptın mesela bir arabayı mesela atıyorum şimdi diyelim bir arabaya varsa ona diyorsun ki bu araba fişek gibi bir araba, bu, bu tip bir benzetme. Ee, ee? Ye, işte bu tip benzetmeleri arka arkaya yapa yapa, yapa. herkesin gözünden ne oldu? bir numara. Ne yapıyorum ben hiç anlamıyorum konuyu. Herkesin gözünde bir numara oldu gel, yalan mı? Ne bileyim abi, senin nereye varacağını bilmiyorum ki ben bu sohbeti. Niye yeah. Sohbetler nereye var bilmiyorsun? Hiçbirilerin nereye giden bu hiçbiri kimin güleceğini de tahmin edebiliyorsun. Belki de bazen de. ne etmeyebilirsin önemli değil. Ama sonunda gide gide gide kim bir numara oldu? Siz mi? Hayır, şey. Teşekkür ederim Şenol Bey. Teşekkür edecek bir şey Bunu sen kendi kendine yaptın. Teşekkürler sağolun. Ee, mağlun bunlar hepsi bir tarafa ama herkes her gün bir numara, sen bir numara Ege, en güzel Ege diye inşallah ne yapmaya başladılar? Yavaş yavaş çıkmaya başladılar. Kimden nefret ediyorlar şimdi? Nasıl nefret? Niye şimdi nefret nereden çıktı? çıkıyor? Ee, senden nefret ediyorlar. Niye nefret eder? Senden nefret eder, sevgiye göre bunu kabul edilir gönce. Ben şimdi neyi kabul? E Niye benden nefret ediyorsun? Çünkü, çünkü neye diye sevgiye göre şarap ufak bir, bir dakika helikopterle yerini yapayım. Evet. Şimdi ben. Ee, kuşya bakma eee ne kaldı? Ne ayarını yapıyorsunuz helikopterin ya 7 Ye, yıldır konuşuyoruz bir defa ayar yaptığınız görmedim ben helikoptere. Ee, ayar yapmak lazım araştıran helikoptere Şevki'ye gel. Ne helikoptere ayar yapmak neden? Ya nereye gittiğimizi ayarlıyoruz bak. Happa. Şimdi sevgiye geldim demem oki. Okay. De ki. De ki. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi insanları yavaş yavaş şeyden nefret etmemek ki şu anda temli anlamıyla ediyorlar. Benden. Evet çünkü neden? Her zaman bir numarasın. Şimdi bir teşekkür mü? Alakası yok mu diye bile. Çünkü bir numara olmayı seninden istemiştin. Hayır şimdi anlamadım. Tamam. Bir numarayım diyeyim benden. Olmayayım o zaman ben bir numara. Kim bir numara olacak peki? Dide sonunda bunun nefret ediliyorsa yani her bir numara olanda. Kimse olmasın Şerap Bey. Çok dere. Herkesin iki numara olmasını istiyorsun belki de ama arada bir bir olacak kim olabilir? Kim olabilir Şerap? Kim olabilir? Siz mi? Teşekkür ederim. <gülüyor> Nasıl yapacağız siz Şerap Bey birine? Böyle artık Şerap Bey artık koçumsun. Nasıl koçluyuz aynı sağlam arkadaş gibi? Yok hayat koçusun. Ama eğer hangi alandan ben sizi şey yapacağım, elinizden tutacağım bilmiyorum ki. Yok, şey bana artık bir şey göstereyim lafı evine bak evine. Bir numarada zirvede oturdum tamam, yıllarca hiçbirimiz sesimizi çıkarmadık. Ama çok güzel, bir numara, her şeyden o sorumlu esprileri kendisi yapıyor. Şakalar, kızlar onda. Eee, ne oldu? Nefret. Tamam, e eee, şimdi yavaş yavaş zirve altından kayıyor. Ben hiç anlamıyorum konuşurken yani Sevgi'ye geçeyim bana bir çıkış yolu Bulmak zorundasın Şeyh yarın bulsam Yarın veya öbür gün Bu espri artık fazla uzadı Yarın ben size buluyorum Bir numarayı It's morning. Ben gerçekten nefret etmiyorum, etmiyorum. My... Teşekkür ederim Şeyh abi Önemli değil. Ben de bir insanım İnsan gibi bir insanım Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın, Günaydın. <gülüyor> Radyo Tübrası Telsinin sunduğu modern sabahlarda Gül'ün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz Biliyorsunuz modern sabahlar çocuklar duymasın gibi bir şey oldu <gülüyor> <gülüyor> Ben işte ailenin habucu okta Oktay arasındaki gerilim yüzünden bir gün ile program yapıyorum. Bir gün Oktay'la. Hiç ayrılmayın diye bazen gidiyorum onlara sarılıyorum falan ama yok. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk çok teşekkür ederim ama havuç, havucun bugün geldiği yeri biliyoruz. Yani o yüzden sen de o kadar da acındırarak bu örneği verme yani. Öyle de yani yani. ne bileyim. Bugün reklamlarda kim var? Havuç. Havuç. Bugün çocukların... İdolü kim? Havuç, havuç. Gerçi sesini duymuyoruz bugünlerde ama hani bir idol olması değişmedi yani hala idol değişmedi. Ama dinleyicimiz de burada havuç durumuna düşüyor. Onlar istiyorlar ki hep beraber olalım gene. E i̇şte ne yapalım? Ölüm bizi ayırıyor. Ölüm, Ölüm bizi, ayırıyor. bizi her ama. zaman olduğu gibi ayırıyor maalesef. İşte Sana böyle da söylemek var. istemedim. Barış'ın da şey yapamıyor. Fire öldü mü? Haberi yok mu senin onu? Ayda. Ya bir şekilde ben duymuşsundur Selim söylemiştir falan diye şey yaptım Ne ya bileyim ben Fahri'nin öldüğünde haberim yoktu ama Dün sen de gelmedin Kaldırdık Manakende <gülüyor> Manakende kaldırıldı mı <gülüyor> <Manakent> e kaldırıldı. <gülüyor> sen yoktun sana çok içerlediğini düşünüyorum da yerde fır dönüyordur herhalde Fır dönüyor şu anda gerçekten Artık bilmiyorum şimdi bu ölüm şakaları da bir tarafa Ama lütfen barışın da şu programı gene eskisi gibi 3 kişi yapalım ya Tamam Yoksa yani ba Benim adım havuç Neydi o ne? Kafalı kafalı havuç, havuç kafalı, kafalı. Diye şarkı yapmak durumunda kalacaksın doğru. O zaman yarın şöyle yapalım yarın bizim için bir e, son gün olsun hani dönemlerin e, sonunda böyle sıralar ters çevrilir şey evet. olur ya öyle bir eğlence yapılır. ha bir eğlence yapılır o gün mesela herkes gelir sınıfa yani bilmiyorum İbrahim Tatlıses bile Hülya Avşarla o kadar atıştı Hülya Avşarla program yaptı Siz niye Fahri veya şöyle bir şey yapın canlı yayında kozlarınızı paylaşın tamam cesaretiniz varsa. Ben her zaman buradayım. Ve o da öyle diyor. Ben her zaman buradayım. Ben bak mesela Çünkü yayın bittikten sonra sen burada kalmaya devam ediyorsun. Ben tabii canım ben hiç gitmiyorum. O saat 10 dedin mi? Abi top biri peşine. Sanki ben orada şey yapıyorum. Gel otur tartışacağız seninle. Öyle bir şeyim de yok. Ben hep buradayım. İsterse 9'da gelsin, isterse 3'te gelsin. Ben hep buradayım. Her zaman da açayım. Önemli tamam, olan. o zaman. Canlı yayında kozlarınızı paylaşın. Bu aradaki husumette bitsin. Bak ne güzel. Abdullah Gül dün doğum gününü kutlamış. Sürpriz doğum günü partisi yapılmış. Kimin? Abdullah Gül. Aa, 29 Ekim doğumlu muymuş? Tabii 57. yaşına girmiş dün Abdullah Gül ve pastayı patlatmış Tayyip Erdoğan patlatmış derken yani sürpriz pastayı getir getirmiş. Önüne koymuş. Ondan sonra güzel de bir kitap hediye etmiş. Ben de yarın güzel bir kitap getireyim Faire'e. Tamam, çok güzel. Norman Davis'in Avrupa Tarihi adlı kitabı hmm. hediye etmiş. Ee, başbakan. Ben özetini okudum demiş. Çok güzel demiş. Aa öyle bir şey vardı değil mi evet. ya? Evet. Ben de yarın ama Faire ağır mı gider diye de bir yandan düşünüyorum bu kitap. Faire canım onu seveceği bir şey al. Nip Tak'ın kitabını alayım bak. Nip Tak'ın kitabını al mesela. Alıyorum. Oymacı. <gülüyor> <gülüyor> lapacı, lapacı. <Bu gülüyor> Lapacının da güzel bir şeyini alırım ben. Bir fotoğrafını alırım, Onu da kitabın üstüne şey yaparım, yapıştırırım. Ona bakar bakar korkar. Ha, zaten işte Nanaikentte artık yalnız kalınmıyor. Ne oldu ki? Böyle, böyle bir şey... teknoloji de var. Miami'de yeni bir şey çıkmış evet. Amerika'da. Çok yakında ben e, ülkemize de geleceğini düşünüyorum. Bu teknolojinin. Bundan böyle e, aramızdan ayrılan Nanaikentte dubleksle oturan. ...kişilerin artık... ...bağlantı kurabileceğiz. Medyum mu? Yok. EDSL medyumlar mı var? Baya televizyon gibi bir şey. Mezar taşına monte ediliyor. Televizyon gibi bir şey mezar taşına monte edilince... ...ziyaretçileri görürüz evden. Nasıl? Şimdi mezar taşı toprağın üstünde ya. Tamam. Neyi çekiyor? Ya şimdi şöyle mesela Fahir'i ele alalım. Fahir öldü tamam. Fahir görmek. öldü. Şimdi ne yapacağız biz bunu mecburen biraz bekleyeceğiz... ...mezarı çökecek... Evet, doğru mu? Doğru. Ondan sabah sonra... sabah milletin içinde açıyoruz <gülüyor> Ondan sonra ne yapacağız? Taşı gömmeyecek miyiz oraya? Evet, tamam. tamam. O taşı gömerken laletten bir taş olmayacak da üzerinde böyle el da olacak. Ama hayır, kamera değil. Ha monitör olacak. Monitörlü bir tele televizyon gibi bir taş olacak. Ondan sonra da güneş enerjisiyle çalışacak. Tamam canım, elektrik problem gerekirse oradan şeyden de alırız. Parasını öderiz de. Bu alacaksın? Ne orada kulübesi var ya mezarlık <gülüyor> <gülüyor> Oradan al elektriği. Ondan tamam. sonra orada her giden mesela Faire anılarını görebilecek. Mesela önceden oraya biz bir kaset e, ha, kaseti biz koyacağız. Ha tabi mesela Faire tavlayı kırarkenki görüntüleri. Görüntüler. Ka mesela kapısını tekmeledik. <gülüyor> kapısını kırarkenki görüntü. Veya ne bileyim işte güzel Faire kıyafetleri var biliyorsun. Aha. güzel. Onlarla çekilmiş dans ederkenki görüntüler. Babicim. Babicim o derken öyle görüntüleri böyle ağır çekimde falan ve oraya baktıkça biz de faili hatırlayacağız ve beraber olduğumuzu düşüneceğiz. Manevi de bu uygulama e başlar. Ama o kasetini çoğaltırsın, korsan. Hiç gitmene gerek kalmaz evde seyredersen çok özlersen. Ama onu ile birlikte seyretmiş oluyorsun. Daha mezar mezar başındayken. Ölü adamla seyretmek ürkütücü değil mi ya? Canlı ses serseriye bağlanır. Ha, Tabi. Hatıra panelleri olarak satılıyormuş bu. Onun yerine hatıra panellerinde eski görüntüler yerine acaba mezarın altına bir tane kamera yerleştirirse, failin veya kim öldüyse, o nanay kente yolculuğunu e? güzel güzel adım adım izlesek o çürümeyi şeyi etlerin tamamen kemikten ayrılmasının o da falan. şimdi o da şimdi sert olur yenge. Şimdi sen ee, Nanay ne yaptığını düşünürsün, Nanay insanın kent. rahat ettiğini düşünürsün, rahat değil mi? Et. Çok yani çekti... Ha orada Kurtuldur güzel. Diyeceğiz. Bak ne diyoruz? Dikkat et, Nanaykent'te... ...dubleks. Evet, tabi doğru. Dubleks villa diyoruz. Yani faim bugün tamam bir evi var, güzel. İki, i̇ki oda, kaç kaç banyosu vardı? Üç. Dokuz banyosu, işte bilmem ne odası olan bir evi var. Ama dublex değil dublex'in onu artık namaykentte ona ulaştığını düşünüyoruz. Ulaştığını düşünüyoruz. O yüzden de öyle hani o hayallerimizi çürüme görüntüleri re, rencide eder Evet, etmesin. O Doğru. yüzden böyle güzel görüntüler olsun. Sen şimdiden belirle. Yani kim bir mi, güzel bir kaset hazırlayayım ben? Hangi şeyle, e, hangi görüntüyle? Benim, benim çok istersin. güzel görüntüler var zaten. Vaziyetler. Vaziyetler programı. bütün Ama bak ben sana demeden. ne dedim? Onu hep güzel görmek istiyoruz dedim. Sen bana kalkmış vaziyetler diyorsun. E güzel ne olacak vaziyetler güzel değil miydi? Teşekkür ederim Buyurun efendim. Şimdi e, İngiliz araştırmacılar boş durmuyor. Bana hiç İngiliz deme. Bayram tatil edemiyor. Çünkü Fahir'i hatırlıyorum ben. İngiliz dedikçe sen. Niye İngiliz uçağı oldu mu ortaya çıktı cuma günü? Ya ben bir duygulandım kusura bakma. Günaydın. Günay, ay, ay, dın, dın, dın. Günay, ay, ay, Çok renkli değil kutsamak <gülüyor> ve kültürler arası entegrasyon Buyurun efendim Adına İngiltere'den bir araştırma Heh. söylüyoruz İngiliz araştırmacılar bayram seyran demiyor, boş durmuyor, araştırma yapıyor Hakikaten köklü tatilde bu adamlar hep araştırıyorlar Tabii o canım, Hep araştırıyorlar Yani tatilde, resmi tatilde e, Çünkü denekler, biliyorsun her araştırmanın denekleri oluyor Bir de orada monarşi var ya Hmm. Cumhuriyet bayramı falan da Hep ta Hep tatil Hiç tatil yok yani Kimilerine göre hep tatil Kimilerine göre hiç tatil Hep çalışma İşte araştırmacılar da çalışıyor Erkeklerin ömrünün 6 ayı neyle ne geçiyormuş? ile. Ne, neyi ikna ile? Ne benim neyle? <gülüyor> Kadınların <gülüyor> ee... <gülüyor> Arkasından bakarak şu, mesela sokaktan yürüyoruz bir kadın geçiyor o diye dönüp baktığımız an. aynen öyle O demeyenler de varmış ve e, ömrün 6 ayı erkeklerde ortalama bu şekilde geçiyormuş bakmazsak 6 ay fazla mı yaşayacağız yoksa 6 aylık Yok, boş vaktimiz boşa olacak geçmiş İstediğimiz olacak. gibi değerlendirebileceğimiz evet, bir 6 ay aynen öyle yani mesela git bir resim kursuna Yabancı bir dil öğren gibi mi? Ahşap boyama mesela. Öyle hobilere yönlendiriyormuş zaten araştırmacılar. Erkeklerin günde 8 kadını e, aşağı yukarı incelediği ortaya çıkmış bu araştırma sonunda. Arkalarından ama. Yani Önden geçtikten... Önden neye incelemiyor? Cesaret mi edemiyor incelemeye? O başka bir araştırma konusu bence. Yani burada şimdi arkadan inceleme arka inceleme 6 ay hadi en basitinden önden inceleme de 6 ay olsa bir yıl incelemeyle geçiyor. <gülüyor> bir yılda inceleme için az değil mi ya? Bence. Ya zaten böyle yalap şap bir inceleme. Aa ösü güzelmiş. Şey. Mesela otobüste, otobüste. veya toplu taşıma araçlarında o inceleme. Dolmuşlarda çok olmuyor da. Dolmuşta olmuyor hep, hep enseden inceliyorsun. Otobüste çok güzel. Mesela yanlara böyle sıralanıyorsun. Ayakta duranları istediğin gibi inceleme şansın oluyor. Özellikle o birbirine bakan karşılıklı üçlü koltuklar var ya. Veya Ankara'yı metro bunlarda da inceleme şansı. İnceleme şansımız. Evet. Yoğ oldukça yüksek. Önden bakınca e, ne yapacaksın? Toplu taşıma araçlarında araştır da giderken ne yapacaksın? Başka eğlence yok yani. Kitap okuyabilirsin. Ondan sonra bir radyo bir dinleyip açın. Bir Bir sudoku. Çözebilirsin. Ama kadınlar da inceliyormuş erkekleri arkadan. Yani erkek geçtikten sonra... Ee, şimdi bu arkadan inceleme tabirini Hakikaten bir değiştirelim ya Ne, ne diyeceğiz abi Araştırma, İngiliz araştırmacılar böyle diyorsa biz ne diyeceğiz Sen daha güzel dedi işte geçtikten sonra o Anlaşılır zaten ne oldu Arkadan inceleme insan aklında Çirkin şeyler uyandırıyor <gülüyor> Ama çok özür dilerim ama Araştırmacılar bunu açık açık söylemiş zaten yani Nasıl inceliyorlar na, Ne yapıyorlar niye bakıyorlar? Arkadan inceleme denen şeyi Gerçekten net bir şekilde yaşadım Hatta birkaç defa yaşadığım için İncelendin mi inceledin mi? İncelendim. Hadi ya. Tabii. Nasıl fark ediyorsun onu? Arkadan incelendiği Doktor şey diyor. Il, kasma, kasma. Böyle <gülüyor> bir inceleme oluyor ve gerçekten dünyanın en rahatsız edici Doğru ya, bir tanesi. Doğru ya. O çok rabbi. Bir de haberli inceleme daha bir ayrı. Evet. Bir dön değil, bakayım, dön bakayım. Dön, eldivenler takılıyor falan fıstık. Yani hakikaten de dünyanın en çirkin incelenmesi. Tamam geçtikten sonra bakma diyelim o zaman. Herhalde onun en iğrenci o incelemeyi polisin yapması. Şimdi hmm. Doktor yapınca hadi gelin orada sağlık için bir de sen kendin gidiyorsun ama polis dur bakalım uyuşturucuyu nereye soktun diye o incelemeyi yaparsa herhalde dünyanın en başına içine gelebilecek içine. en kötü şey olarak tanımlanabilir hakikaten günde iki erkeğin e, inceliyormuş kadınlarda daha az tabi erkek sekiz kadın inceliyor kadın iki erkek inceliyor ama şöyle kadınların da bakma süresi uzun mesela üç dakika inceliyormuş kadınlar 3 dakika nasıl senin yanından geçen adamı inceliyorsun? Yanından geçiyor işte duruyorsun orada herhalde. Bir Biraz da geri geri yürümel lazım ama incelemek için. Şöyle dönüyorsun ondan sonra 30 saniye canım taş çatlasın. Niye canım uzun bir sokak olduğu mesela Başcavus Sokak. Tamam Başcavus Sokak'tı. Dürbünle bir yerden sonra artık o incelemede ki ee, nasıl diyeyim marjinal ayrıntı fark etme giderek düşer. Adam uzaklaştıkça şimdi en baştan saçına kadar şeyine kadar kıyafetine bilmem nesine görürsün adam uzaklaştıkça hiçbir şey göremez. Ama mesela. şöyle bir şey varmış kadınların incelemesinde. Ta, yani mesela erkeklerde geçtikten sonra başlıyor süre. Kadınların kadın incelemesinde önden başlıyor. önden başlıyor. İlk başta göz teması kurulmaya çalışılıyor. Evet. gözleri biraz tacizkar bir şeymiş. Gözlerini yani. inceliyor. Ondan sonra geçtikten sonra artık serbest. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> böyle serbestsiniz devam edin. <gülüyor> nereye bakarsan bak diye. Ondan sonra e, falan filan böyle bir araştırma yapılmış. Bunun ne faydası var şimdi niye bunun? kim dertleniyor bu şeyden dolayı? Ne kadar süre geçiyor diye İngiliz araştırmacılar da böyle bir şey ortaya çıkarıyorlar. Biraz bir şeyler söylemek isterdim ama hiçbir fikrim yok. <gülüyor> Teşekkür ederim o zaman şöyle yapalım. E, şimdi posta gazetesi şöyle yapmış. Çeşitli ülkelerde yapılan araştırmaları... Bir Toplamış, araya getirmiş toparlamış, bir Sentez araya getirmiş. demiş çok güzel ve e, Çocuk sahibi olmayı düşünenler Ve özellikle işte Vaz yönler demiş Çok zor demiş Ç Çocuğun doğduğu ayın e, Çocuğun gelişiminde ve ileride Bürüneceği karakterde çok önemli Aha, Olduğunu bulduk 29 Haziran bak Şimdi ay ay öyle gün üzerinden bir şey yok 12 <gülüyor> tip bebek var Egecim. Burç ve, mu bu şimdi Burç gibi ama burç değil yani mesela Ocak ayında Amerika'da zamanında bir araştırma yapılmış bir üniversitede Ocak ayında doğan e, çocuklarda şizofreni ve ağır depresyon vakalarının çok olduğu belirlenmiş özellikle başında doğanlar çünkü çocuk hem yılbaşı hediyesi hem doğum günü hediyesini aynı anda alıyor bir eksiklik hissi şanslı olanlar öyle aynı anda alıyor bazıları hiç almıyor Niye canım? şimdi mesela düşün 2 Ocak'ta doğan 3 Ocak'ta doğan çocuğa hem yılbaşı hem doğum günü yapılmaz ki arada patlatırsın o da işte şizofren olur yani, çünkü o yarattığı alt benlik başka Mayıs 14'te doğmuş oluyor ki orada bir doğum günü kafasında tabi kuruyor falan. şunu mu diyor yani uzmanlar ocakta çocuk doğurmayın eğer şizofreni veya ağır depresyon vakasıyla karşılaşmasını istiyorsanız ocakta doğru. evet böyle bir şey demiş Ona denk mesela şubat Şubat. ben şubatta doğdum mesela. şubatta ne oldu bana? doğanlar obeziti sorunuyla karşı karşıya maalesef <gülüyor> Hiç alakası yok benimle. E, daha dur. Daha daha önümüzde çok Tabii, uzun yıl var Sen bir mi? de küçükken öyle bir şey var mıydı? Hani gelişme çağında daha Yok beri. canım hep yok. ben parmak çocuk gibi adamdım yani. Demek ki ileride. Çünkü uzmanlar yanılmaz. Yanılmaz doğru. <gülüyor> Uzmanlara göre bu durum soğuk hava şartlarıyla ilgiliymiş obezite. Hava soğuk ben biraz yiyeyim mi diyormuş çocuk sokağa çıkmıyor Soğuk havada doğunca çocuk sürekli ısınmak için içgüdüsel olarak yiyormuş. Mesela Mart ayında... Doğan, e, bebekler... Isınmak için içgüdü olarak yemek ne demek ya? Çok üşüdüm ya bir ekmek falan. <gülüyor> Yok mu mu diyorum bir çocuk. Mart ayı için Viyana Üniversitesi kalkmış araştırma yapmış. Bu ayda bebeklerin daha büyük doğduğunu ve daha hızlı geliştikleri belirlenmiş. Yani Hı -hı. daha büyük bebek isteyenler Mart ayına ayı. göre lütfen kendilerini ayarlasın. Büyük bebek istiyorum diyenler. Ondan sonra Nisan ayında yine hastalıklar. Ee, baş gösteriyormuş çocuklarda astım ve kuru nezle maalesef Nisan ayında doğan bebeklerin Baş belası maalesef, maalesef Sizin istediğiniz bir ay varsa ona bakalım ya Hazirana bak işte Hiç iyi de bir şey yok ya şeker hastalığı diyor Bilmem ne diyor bağırsak sorunu diyor Yazık çocukların hiçbir şey Hazirana bak Hazirana, bu, ay çiz, bu ay çocuk doğuranlar Daha fazla torun sahibi oluyor diyor Başlıyor ayın şeyinde Yani siz 29 Haziran'da Hoş geldin dediniz ya. Evet. Haline. İşte daha fazla torununuz olacak ileride. Bunu amaçlayarak yaptığınız mı diye sormak istiyorum ben. Ha, hiç öyle bir düşünme. Cambridge Üniversitesi yapmış bu araştırmayı. Her ay başka üniversite mi yapmış? Tabii canım. Posta gazetecisi de derlemiş. <gülüyor> Cambridge Üniversitesi'nin araştırmasına göre... ...Haziranda doğan kadın ve erkeklerin doğurganlıkları çok fazla olduğu için otomatikman haziranda doğan çocukların ana babaları da torun sahibi fazla olur. torun sahibi oluyor sayıca öyle bir şeymiş mesela kız bebek istiyorsa lütfen Aralık ayında herkes kendine Aralık ayına göre niye Aralık ayının özelliği neymiş kız bebek çok yoğunmuş Aralık ayında he bir de bunu söyleyen de doktor yavan gereksiz buyurun efendim mesela erkekse Temmuz insanı araştırmadan soğutuyorlar ya hakikaten ne yapalım abi böyle işte bu araştırmalarda giriyor arge arge diye yırtındık ar diye çıkardıkları şeye bak okullardaki şiddet olaylarının kameralı cep telefonlarına kaydedilmesi üzerine bir tartışma başlamıştı biliyorsun evet cep telefonları okulda olmalı mı olmamalı mı diye şimdi şöyle diyelim bizim okulumuzda cep telefonu diye bir şey yoktu daha doğrusu ben okuldayken bizim, öyle bir şey yoktu tabii tabii bizim zamanımızda yoktu. Şiddet vardı. Kaydedilemeyen bir şiddet var. Şimdi nedir adamların derdi? Kaydedilmesin mi şiddet olmasın mı? Kaydedilmesin ve bu kaydetme de şiddete teşvik etmesin. Aslında tam da bundan emin olunmadığı için cep telefonla yasak getirelim mi getirmeyelim mi diye bir anket düzenleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı düzenliyor. Kendi internet sitesinde. Ee, buna göre anket sonucuna göre okullarda cep telefonunun yanı sıra iPod ondan sonra MP3 çalar kamera ses kayıt cihazı gibi bilişim araçlarının kullanılmasına sınırlama getirecekmiş. Yani bu bizim aslında daha önce konuştuğumuz... iPod mu vuruyorlarmış birbirlerinin kafasına çocuk iPod'da da ses kaydediliyordur belki. Şiddetin sesi. Yani biz bunu daha önce aslında gündeme getirmiştik ve ankesörlü telefonla bunun tamamen çözülebileceğini mesela bizim zamanımızda şiddeti ankesörlü telefona yönlendirerek değil mi? Öyle Çözü... mi şey yapmıştık? Tabii canım Tabii. hayır. Şimdi iletişim kurmak için evi aramak için veya işte başka bir e, mesela sevgilisini araması için cep telefonu getiriyor ya. Evet. Çocuk ben öyle düşünüyorum. Tamam doğru. Ha. Şimdi onun için ankesörlü telefon. Yine iletişim kurulsun ama sayısı arttırılsın demiştik biz. Yani Onun zaten yavan olduğu ikinci dakikada ortaya çıkmamış mıydı? 300 kişilik öğrenciye bir tane 10 dakikalık telefon. telefon. Kaç ya tane şimdi telefon sen lazım? Sen yine bizim zamanımızdaki gibi düşünüyorsun. Çünkü neydi? Bir tane telefon vardı okulun evet. girişinde. O da nöbetçi öğrencinin karşısında duruyor. Sen durur. kaç tane telefonla çözeceksin metni? Her sınıfa bir telefon. Yetmez. 30 kişilik sınıf Bir telefon, 10 dakika. İki telefon desem bu sefer şiddete ulaşar. Bir de bunun esas eğlencesi herhalde tahmin ediyorum ki ders sırasında yan sınıftaki sevgilini aramaktır. Ya da mesela ben lisede değilim ama büyük ihtimalle öyle bir eğlence vardır lisede. E tamam or şey deme. mesajlaşma. Aman yine coğrafyadayız. Yine çok sıkılıyor oğlum gibi. Anketli telefon çözmez mi yani? Çözmez. İmkan yok. Artık buna böyle alışacağız. Teknoloji dediğim bu. Allah bilmiyorum bu ankete kimler katılabiliyor onu bilmiyorum ama bir siteye girmekte fayda var. Bir de Merak ettim yani. Geçenlerde bir internet sitesinde vardı işte. Bu da oldu. Kurtlar vak'ısi masum diyenler buna ne diyecekler diye bir şey no anlattım ben ya. Yok şimdi bir sınıfta çocuklar gene cep telefonuyla veya uydurup bir kamerayla Kurtlar Vadisi'nin boğaz kesme sahnesini çekmişler ama şey diye adamlar işte şiddet okullarda böyle özeniyorlar falan 5 tane herif böyle oturuyorlar herkes ceketleri omuzlara atmış bir tanesi şey diyor okullarda uyuşturucu yok şey diyor okullarda dershanelerde bundan sonra uyuşturucu olmayacak falan diyor <gülüyor> olmayacak diyor bir de sesleri değiştiriyorlar değil mi aradan bir tanesi olacak olacak diyor o ...olacak diye diye kesiyorlar. O da masaya düşüyor. Ondan sonra da... ...bir tane artık yönetmen nedir nedir? Ağaca çıkmış böyle... ...yatmış bilmem ne prodüksiyon diye şey. Şimdi bunu... <gülüyor> ...ne şiddet var burada ne bir şey var yani. Bu adamlar eğlenmiş aralarında... ...işte cep telefonu sokulmayınca... ...bu eğlenceyi biz izleyemeyeceğiz o kadar. Doğru. Ama bir yandan şey de var ya... ...sert görüntüler de çıktı. Öğretmen, öğretmenlerle öğrenciler arasında... Ee, yaşanan bir takım dizi olmayan gerçek şeyler. Eğer öğretmen diye yine kendi arkadaşlarını oynattılarsa bilmiyorum ama o şeylerde ya bir öğretmeni dövmüşler değil mi? Hmm, öyle şeyler de var yani. Ya masa, masayı falan aldılar bir tanesinde. Ben de gördüm <gülüyor> dersin ortasında <gülüyor> öğretmenin önündeki masayı alıyorlar. Bir garip oluyor yani hani öğretmenin iktidarı denen şey ortadan kalkıyor. Çünkü yani çorap, ayakkabı ve pantolon üçlemesi aynı anda görününce öyle şeyler var. Yani o yüzden bu anket yapılıyor. Bakalım yani işte bakalım. Anket sonucuna dolayı. göre konuşuruz canım. Şimdi şey yapmayalım. Anketi de etkilemeyelim. Doğru. Bu tartışmalardan dolayı işte böyle bir anket yapılmış zaten. Bunu da biz aktaralım. Ondan sonra Türk halkı stresten kurtulmak için ne içiyor diye soruyorum sana. Çay. <gülüyor> Ama yani adamlar kalkmış 2 senedir araştırıyorlar bunu. Sen nasıl hemen biliyorsun bunu? Çay mı içiyorlar? Çay içiyorlarmış. E tamam bunu 2 senedir araştıran adamın ayıbı mı? Benim bilmem mi ayıp? Ne bak iki tane grup yapmışlar adamlar tamam mı araştırmacılar. Bir de İngiliz uzmanlar yapmış bunu. İngiliz uzmanlar sınırları içinde bitirdiler araştırmaları gelip Türkiye'de mi yaptılar Düzenli olarak siyah çay içmek stresin hızla yenilmesini sağlıyormuş. Hiç de alakası yok. Ama aslında çay içindeki maddelerle stresi de arttıracak özelliklere sahip ama çayın içildiği ortam önemli. Sen böyle tek başına çok sinirlisin Oturayım bir çay içeyim dersen rahatlamazsın ki onu, Gel Muhabbet bir çay ortamı. içelim Abi sinirleriniz yok ne Şuraya oturup iki çay içelim dersen Sinirlerin gevşer Doğru Çay içmesen bile öyle oturunca Stresten ha. eser kalmıyor Çay içmesin de oralet içersin mesela ha. Veya tarçın Aynı etkiyi yapar Ama İngiliz araştırmacılar şöyle yapmış Aynı koşullarda iki grup oluşturmuşlar Koskoca İngilizlerden İngiliz araştırmacıların yaptığı şey bu İki gruptan birine sürekli çay vermişler Evet sürekli dayamışlar çayı <gülüyor> siyah çay bir de bu. Ondan sonra araştırma sonunda siyah çay içenleri içmeye devreye. Öbür gruba göre, öbür gruba bir şey yok. Öbür grup tabi sinir <gülüyor> olur ya. Böyle bir de Türkiye'de yapıldıysa şey olur yani. Pardon affedersiniz ama diğer gruba çay gitti bize e, çay falan yok mu diye şey olmaz mı insanlar? E ne verse abi onu da denemek birine çay birine oralet var. Yok oraletle rekabet etmezler. Aynı sektördeki iki şey arkadaş onunla. Ayran verilebilirdi ama ayrandı uyku yapar. O zamanı şey araştırmanın yapar. sonuçları gölgelenir. gölgelenir. Siyah çay içenlerin içmeyenlere göre çok daha huzurlu olduğu ve havalı olduğu görülüyor. Beleş çay geliyor. Ben de huzurlu olurum. Ya işte ondan sonra ortaya çıkan sonuç da bu. Ve sonuçta şöyle bir şey de bulunmuş abicim. Ben en çok buna mutlu oldum. Buyurun ee, efendim. Ispanak biliyorsun. Faydalı mı faydasız diye çıkmıştı bir aralar. Faydalıymış. Faydalı. <gülüyor> Onu, onu ortaya koymuştuk zaten ama hani ıspanak yedikten sonra bir kı, kı olur ya. Evet. Bu kı, kı bilimsel açıklaması nihayet yapıldı gazetelerde. Dinleme bana. Ee, yok, kalsiyum oxalate. Kalsiyum oh, oxalate. <gülüyor> bu besin e, damakta acı kı bir kı. tat. Kı tadı kı, kı yapıyormuş. Evet. Yani damakta acı ve buruk bir tat hissi oluşmasına yol açıyormuş. Bu nedenle e, ıspanağın yanında biraz yoğurt yenilmesi bu e, tadı biraz alabilir demiş. <gülüyor> Uzmanlar. Bin yıldır yapılan şey. <gülüyor> bir nasıl bir uzmanlık ya boş değil mi ya bunları bir. Valla mu? Abi mi? ben sana söyleyeyim bunu yapan doktor. Bili. Biligil. Bir <gülüyor> biligil yapmış. Bir Godbert diye çok havalı bir ismi olan bir doktorumuz yani araştırma yapmış sonucunda bu şekilde açıklamış ama yine de hani şu kı da... mantı mantı ile ilgili de bir araştırma yapsın. Yani bu mantı mantının dayana sarımsaklı yoğurt diye. Onu ama bir şey yok ya. Bir lezzet diye bir yeniyor herhalde değil mi mantının yanında sarımsaklı yoğurt? Ispanağın yanında mecburiyetlenmiyormuşuz Yazık aslında, bilmeden. Ispanağı da yazık, yoğurdu da yazık ya. Kötü tadı alması için bir şeyle bir şey yenir mi? Elakya ya, su koyuyorsun ya mesela. Acılığını alsın diye. Onun gibi cesine. Doğru. Doğru. Bu şekilde hem yoğurdu hem de ıspanağı zan altında bırakıyorsun. Valla başka bakıyoruz Çok Ege Bey. araştırma Çok... verme. Araştırmalar fıs. Hadi Ben ya. anlıyorum ki bütün dünya bayram tatilinde yatmış. Abi en bayram tatilinde yatmış Hem bu klasik pazartesi, biliyorsun. Gazetelerimizi en nispeten daha sevdiğimiz gün olan pazartesi olduğu için sürekli araştırma haberi var gazetelerimizde. Bir de yağış haberi var. Yağış mı? Vallahi çok ne uğurdu, zaman geliyor yağış. Çok yağıştan. kuvvetli yağış geliyormuş. Bugünden itibaren 3 gün. Önümüzdeki 3 gün hem de sıcaklıklar nanay. Hadi ya bittik. Vallahi artık kış geldi. Kış geliyor yavaş yavaş. Herkes ona göre hazırlansın diyoruz. Gerçi sabahlar aydınlık oldu bu saat uygulamasıyla. O çok iyi oldu ya. Bu sabah neşeli kalktım ben yataktan. Kalkıyorduk öyle madenci gibi kapkaranlık. <gülüyor> şimdi ne güzel. Ama şimdi erken kararacak abi baba. Olsun al, Onun da ya. ne faydası var ben hiç anlayamadım ya. Yani şimdi hani iş yerlerinden erken gidiyor ya insanlar eve. Evet. E bu sefer evlerde elektrik harcanıyor. Kaloriferler erken yanıyor. Bir de benim düşüncem şu şimdi mesela iş yerinde 30 kişi tek lambu ampulle idare ediyor. Onlar eve dönünce 30 tane ampul diyoruz. Ya işte ben onu soramıyorum da kimse ayıp olur diye. Ben soracağım biliyor musun? Kimle soracağımı çok iyi biliyorum. İyi Günay, kalp insanlar modern sabahlarda gelip saat hepiniz hoş geldiniz. Demircantası'nla birlikteyiz Ne atta ne eşeklere ne de katına Aradığın o lezzet altın satına Et pahalı diyerek bozma asabı İşte altın satın aile kasabı İşte altın satın aile kasabı Size özel piyazolarımızı yediniz mi? Alo? Altın satır, Dur bir dakika. Etin yeni adresi. Altın Satır. Nedir kartların geçerlidir? Aa Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Ne diye söylemiş atalarımız? Alt... Et giren yere. Ne atı? Altın Satır Ayla Kasabanın sunduğu spor gündeminde Demircan tılsım sizlerle Demircan abi günaydın. günaydın. Ne? Günaydın. Günaydın deme can abi. Özledin mi beni? Çok özledim. Neredeydiniz bunca zamandır? Bu, bu soruyu çöreyim soru yani bilirdim. Cevap hazırladınız mı? Bu soru hayır. Cevap hazırlamadım henüz. Ama bugün benim burada sesimi duyanlarda bir huzursuzluk olduğunu şimdiden anlamak elde değil. Dur. Şimdiden anlamamak elde değil. Doğru deme can abi. Nasıl doğru? Niye? Ne, ne anladın? Herkes bir huzursuz oldu diyorsunuz. Aha, herkes bir huzursuz oldu. Neden? Ben, ben bunu neden söyledim? Kimse huzursuz olmasın diye mi? Hayır. Herkesin huzursuz olduğunu maalesef anladığım için söyledim. Demircan abi herkes huzursuzsa ben kapatayım telefonu. Ha, herkes derken benim yanımda olan herkesten bahsetmiyorum. Caddenin karşı tarafındaki herkesten bahsediyoruz. Hangi caddenin? Mesela örnek... Bir cadde, herhangi bir cadde. Bir örnek verin ya. Cadden olarak mı? Evet. Şokullu caddesi mesela. Hangi tarafı şimdi ama sizin karşınızda? Bu yer de benim. beri taraf yani. Hangi bakkalın olduğu taraf mı? Hangi bakkal? Ne bileyim. Hayır, ben bildiğin benim... bir caddeyi söyle. Bildiğin, senin bildiğin bir cadde mi? Mesela, eh, eh, mesela, ne sen hangi caddeleri biliyorsun? Zannediyorum tunalı diyeyim mesela. Hangi tunalı? Tunalı hilmi ya. Oraya ben bilmiyorum. Atatürk Bulvarı o zaman. Caddeler. Ee, Şimdi şey, işte hepsini bunların hiçbiri olmadı. E, Mesut yet. Neresi? O şeydeki mi? Köprü yeri falan var orası evet, mı? Evet tam orası. Tam Orada mesela. Bu yanda ben varım. Hangisi? Hangi yanı? Hangi yanı mı? Şimdi diyelim Kızılay'dan girdin. Tamam girdin. Tamam şimdi onun e, sol tarafında şey var ya otel falan var. O taraf mı sizin taraf? Yok. Onun karşısı benim taraf. Otel tarafı sizin düşmanınız mı Demircan abi? Otel tarafında benim karşımda olanlar var yani. Anladın mı? Ya adamın işi orada diyelim. Otomatikman düşmanım mı oldusun? senin? Ben o tarafa da geçebilirim. Otel tarafına. Üst geçitten mi? Üst geçitten geçerim. O zaman benim karşımdakiler otomatikman nereye geçer? Otel tarafının karşı tarafına. Bu, bu yanına yani. Beri yanına. Ee ben anlamadım şimdi ne olduğunu. Bu kadar bu kadar sorarsan anlamazsın tabii. E, niye karışık karışık şey söylüyorsun? Ben şimdi hangi tarafındasın? Ben de ne, neredeyim caddede? Sen hangi tarafta olmak istiyorsan o tarafta. Çünkü ben de ben kimseyi zorlamamadım. Yani isterken benim yanımda ol, o otel tarafında ol. Fark etmez. Önemli olan benim şu anda anladıklarım. Benim için önemli Siz olan. anladınız bir şey. Evet. evet. Şimdi bir takım o otel tarafın karşı karşıda duran otel tarafında filiz bin, Benim konuşmalarımda şu anda rahatsız olduğunuz farkındayım Nedim? Çünkü işlerinden şöyle Ben bile mi? rahatsız oldum Demirci abi ki ben şu anda beğendik taraflarında Nerede? Beğendik Yukarıda yukarısı mı oldu? <gülüyor> Yukarı yandı. Evet. Şimdi neden ben sordum? Çünkü ben bir türlü anlatmak istediğim şeyi anlatamadım. Doğru. Sen çünkü çok soru soruyorsun. Tamam Demircan Özür dilerim de hata bende. Şimdi sevgili evet. sevgiler. Sizden kastetmiyorum. Sizlere kastetmiyorum. Başkalarına kastetmiyorum. Canımıza mı kastetiyorsun Demircan abi? Efendim. Yok bir şey buyurun. <gülüyor> Şimdi... Burada söylemek istediğim şey şu. Söylemek istediklerinizi söyleyin. Lütfen açık açık. İki hafta üstte Şimdi ben bunca gündür neden çık Evet. Bunca gündür neden çıkmadım da şimdi çıktım? Heh. Soru bu. Cevap olarak. Cevap olarak. Ne düşündünüz cevap olarak? Mirgül. Cevap olarak karşıdakilerin söylediği şey şu knokta düştü. Ankara Güğü, Ankara Güğümüş. Sezonumun ilk galibiyatını geçen hafta almamış mıydı? Evet. Almıştı. Kupa deriyi yenmedik mi? Doğru. Yendik. Bu hafta Kayseri Erciyes Spor'a acımadık mı? Acıdık mı? Acımadık. <gülüyor> Acıdık. Bir <gülüyor> yendik. Spor belli aga. Bunun tartışması yok. Bunun tamı tumu yok. Tam evet. mu ne demek ya? tam mu ne demek? tam tamtum diyen mi var? hayır yeni yarım yarım yamalak bir yenilgi veya tam olarak bir yenilgi yok ortada tam olarak bir galibiyet var yani bunun tam tamtumu yok şıkor belli dört tane gol atmışız ene konu kolay mı bu? ene konu dört gol at... nöldü? <gülüyor> ene konu diyorsunuz Demircan abi durup durup ne nebi dört bir gol atmışız şey dört tane gol atmışız Kayseri Erciyes Sporu çe verir. Kayseri Erciyes Sporu 1-3. Onu onlardan kendi aramızda evde Kayseri Erciyes Spor ne zaman konuşulsa böyle bir yaparız. Hep, o. Yani iyi anarız demek istiyorum Kimle konuşuyorsunuz Kayseri Spor evde? evde? Evde sohbet Kayseri Evde Spor'dan açıldı Kayseri'den açıldı. Kim açıyor o sohbeti? Çiçek abla mı açıyor? Yok genelde ben açıyorum Ama fazla da uzun sürmüyor benim açtığım sohbetler. Ne derse Ama ben açılan bir sohbete çok güzel giriyorum Ne mi açılan yani? Hı. Evet, Böyle tamam. Göllerde bir özelliğin var. 4 gol atıldı yani. 4 gol atıldı. Ankara gücümüz maşallah dakika şakıcıda başladı atmaya golleri. <gülüyor> Mustafa'yı biliyorsun bizim Mustafa. Bebe. Mustafa şakıcı dakikada çaktı. 11 ve 56. dakikalardan Bebe attı. Bebe. Bebe kim ya? Bebe bizim futbolcumuz. Yeni futbolcumuz bilmiyor musun? Yabancı mı? Adı mı Bebe adamın? İşi de aynı şora olduğu için cevap vermiyorum ben. Adamın adı bebe ve yabancı. Yabancı Şakır mı? Ederim. Şimdi 20. dakikada da Abdurrahman'ımız attı golü. Ankara kocuğumuzdan. Çok güzel. Bütün futbolculara neredeyse bir gol atma fırsatı doğmuş. olmuş. <gülüyor> Abi nereye? Sen de güzel güzel geliyorsun. Ve işte. <gülüyor> ve işte kenetlendiğimiz andır. Şimdi... Kenedi. Efendim? Yok bir şey. Şimdi... Ligin dibine mi oturdu? Ligin dibine demir battı bir takım düşmanlarımıza Benim bak burada ben bazı şeyleri Kişisel olanları geriye atabiliyorum Yani benim düşmanlarım demiyorum Ankara kocumuzun <gülüyor> üzerimiz söylüyorum bunları Halbuki ben burada seyircilerin karşısına çıkmışken Kendi dertlerimden bahsedebilirim Doğru ya hiç o amaçlı kullanmadınız. Hiç bugüne kadar hiç kullanmadım. Kullanmam da. Teşekkürler. Kullanmam o zaman. Da. Yani ne oldu şimdi? Sonuçta 4-1 yani bundan sonrası galibiyetlerde mi konuşacaksınız? Ligin dibinden kurtulduk he. ve daha da güzeli ben çok özür dilerim. Bazıları gibi skor yorumcusu değilim arkadaş. Ben spor yorumcusuyum. Spor. Yani bir sır sırf skordan bahsediyorsun. Hayır. Ben bu ne kadar? Ankara gözü hep yenilirken çıkmıyorum da Yendiği zaman mı çıkıyorum? Öyle oldu Demircan abi işte Bu seferlik öyle oldu <gülüyor> Ama daha önce Daha önceleri öyle oldu mu? Daha önceleri hiç öyle olmadı Yenildiği zaman da çıktım Neden? Çünkü korkum yok Bir korkum yok zaten utanmam yok bir şey yok Korkum yok utanmam yok ağırlanmam yok Neden? Utanacak bir şey yok Hege <gülüyor> Hayatta bir şey yok bunu böyle düşün, makina gibi düşünsün herkes kendini Nesi ne makinası ya? Ne makinası? Neyin makinası yani? Saçıma saçma Alo, Alo ne? E, Burdayım Demircan abi Efendim? Bağlayalım Ney? <gülüyor> Karayı bağlı Çok özür dilerim Ege Kaç senedir biz konuşuyoruz karakalıklı? Ne bileyim 7 yıl oldu falan ya bırak garip garip şimdi söylüyorsun ya e konuyu bağlı ben bey sana yayınla ilgili bir şey söylüyorum sporla ilgili bir şey söylüyorum sen bana başka bir şey söylüyorsun hala anlaşamıyoruz arkadaşlar neyi anla işte bağla konuyu diyor demiş anlaşamıyoruz diye bir soru sorulmaz sorulmaz neyi anlaşamıyoruz olabilir tamam demecam yani, neyin anlaşmamaması ya tamam olabilir? Nereye tamam Bakalım. <gülüyor> Hadi bu soruya cevap ver. Neye tamam? Ankara grubumuzun skorundan daha önemli tek bir şey vardı ortada. Ankara'da sonbahar mı? Efendim. Günaydın. Günay Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. aydın. Radyo Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 3 Kasım'da da Sertab ve Fahir Atakoğlu konserler var sevgili Bizim elimizde de davetiyeler var. İstiyoruz ki size verelim. Sorumuz da belli. Televizyonu izlerken en çok hangi görüntüler karşınıza çıktığında... ...o görüntülerin kahramanları hakkında utanç var içinizde diye. Şey, Ağut Uğurban'ın sevgisi Meriç Bey. Ondan sonra Ali Kırca. Ali Kırca, magazin haberleri ve benim şahsi ilavemle bizim city'ye gülmesi nedeniyle. Ondan sonra bir de Handi Ateizi'nin Tokatı, Tokatı olayında... Ben anda ateizini tuvalet penceresine sıkıştığında da çok utanmıştım ya. Yani evet ama şimdi orada was biraz... Vasistas'a sıkışmıştı hatırlıyorsun. <gülüyor> şimdi o tip utançlar şey, hakikaten ee, utanılacak durumlar ya. Onda utanmak normal. Esas perişan eden utanç, olayın kahramanı hiç utanmadığı anlarda. Senin içinde doğal utanç. Sen onun yerine utanıyorsun. Çünkü onda utanma anda, diye bir şey kaldı. Anda, anda utanmış mıydı yani Vasistas'a sıkıştığında? Her <gülüyor> bir <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben User. User Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Ee, ben iki gün önce kanal adı verebiliyor muyuz yoksa... Tabii canım verebiliyorsunuz. Evet. Kanal adı vermeye logoyu çizin. <gülüyor> TGRT'de yeni bir yarışma başlamış Show Showtime diye. Orada... <gülüyor> Showtime. Şimdi <gülüyor> ben bir utandım. <gülüyor> Aynen öyle iner misin çıkar mısın? Aynısı diyebilirim. İşte üç tane yine ünlülerden jüri gelmiş. Aslında ünlüler de müjdat gezen falan fena değiller ama... Hı hı. E, işte herkes çıkıp kimi ateş yutuyor, kimi takla atıyor, bir şeyler yapıyorlar. E, halktan insanlar. Onların arasında evvelsi gün şey çıktı. Bu komedi dans üçlüsü vardı 20 yıl önce. Evet, e, onlardan bir tek Erol Köse kaldı. Erol Köse değil tabii ki. Onun bıyıklısı var bir tane uzun boylu. E, uzun süre bir adam. hapiste olan. Ha, o bilmiyorum o komedi dans üçlüsünden yani şimdi yanlış bilgi de vermeyeyim de bir gün konuşulmuştu o komedi dans üçlüsünden bir tanesini öldürmüş o evet ha. işte öteki zaten öyle mi o olay o yani. zaman ölmeyendir hmm. belki bu yani. büyük ihtimalle <gülüyor> büyük ihtimalle bu aynı duruyordu da oradan tanıdım ben de. Yani 20 yıldır görüyorum. Jüri olarak çünkü. Mı gelmiş. Efendim? Jüri olarak. Hayır. Mı e, dansı. O yarışmaya katılmak için iki kişi daha almış yanına. Yine komedi dans üçlüsü olarak geldi. Bu sefer ortada mı duruyordu? yok değişiyorlardı bu sefer şey olsun diye atraksiyon olsun diye gidip peruk meruk takıyorlar fular bir şeyler takıyorlardı ama onun haricinde aynı bildiğiniz 20 yıl önceki sıkıcı komedi dans üçlüsü çıktı ve o yarışmada medet umuyor demek ki orada görmek o adamı Üzlüsü beni çok sen. utandırdı Peki ama yani şimdi 20 yıl öncesini bilmeyen kişileri düşünün o adam taze bir star diyorsunuz. Adayı, Doğru. Adası. O, o düşünürsek öyle e 20 yıl önce komedi daha suçlusu komik miydi acaba ya? Galiba komikti. Ben çünkü... O zaman gülüyorduk çünkü 12 yaşındaydık. Ben de şey diye hatırlıyorum ya. Dünyada bundan daha komik bir şey olamaz. <gülüyor> o ayrı, tabii. Erol Köse'ye falan herhalde komik geliyordu. Ama bir 32 yaşına gelince bir de önceki hallerini düşününce çok ya üzüldüm çünkü halktan insanlar gelmiş o adamın yıllar önce bir en azından yani bir şansı yani... vardı ve <gülüyor> şey ayıp olmasın diye de elemediler sanıyorum komik olmamasına rağmen onu da söylediler aynen tamam o evet asas evet. utancı <gülüyor> Ay, Usher, utancından nasıl ifade edeceğini düşünüyorum haklısınız yani çok, ya. Ya. çok, çok teşekkürler. üzüldüm rica ederim yayınlar efendim sabah sabah ben de şimdi şey oldum bu daha çok aslında utanmadan ziyade bu rahatsız olmaya giriyor gerçi aynı şeyin mi bilim, bilemedim şimdi ama o çeşit çeşit rahatsız olma var televizyonda, televizyonda yani bazen mesela de. bir tartışma programlarında ben bir adamın bağırmasından rahatsız oluyorum ama hiç utanmıyorum ama bazen böyle ne bileyim garip bir özdeşleşme galiba o yani şimdi Usher Hanım, o büyük ihtimalle komedidan suçlüsünün bıyıklısıyla özdeşleşti yani tabii ki özende anlamında söylemiyorum bunu da. <gülüyor> <gülüyor> Kendi model bir... olarak onu <gülüyor> belirlemişti o halde görünce üzüldü değil de. Öyle o demedi zaten. Ne bileyim bir bir şekilde kendini onun yerine bir empatiyle bir e şekilde. Şimdi 12 yaşındayken izlediğin bir adam. Yıllar son sonra, sonra tekrar, tekrar karşına çıkıyor. Öyle de o tür bir özdeşlik. Tam seviniyorsun. Ama olmuyor. <gülüyor> olmuyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Eliften. Elif hanım dinliyoruz. Buyurun. İki şey aklıma geliyor ama İkisini de söyleyeyim mi? Söyle, Yoksa... söyle. <gülüyor> Birisi şey e, Bu böyle sesleri çok gerçekten kötü olduğu halde Ama sadece görüntülerini pazarlayarak e, Çıkıp şarkı söylemek zorunda kalmaları Ya yani manken olabilir Başka fiziği düzgün herhangi birisi ya yani onların o şarkı söylerkenki halleri O insanların içindeki Bana çok mutlu bir geliyor Çünkü hiç ses yok yok hiç şarkı yok, hiçbir şey yok. Olsun ama ya, görüntü var. Görün, evet görüntü var ama hani sadece görüntü falan olması bana öyle geliyor. Bilmiyorum. Ben, Elif şimdi ben... utanıyor musun herkeden onların adına yoksa şey mi oluyor? Yani ya, böyle bir kızgınlık, böyle bir kızgınlık, bir sıkkınlık falan mı oluyor yani? <gülüyor> yok kızgınlık olmuyor. Ya utanç verici geliyor bana. Biz belki ben mi çok şey bilmiyorum. Öbürü ne? Ee, diğeri de bu programlar içinde. Ee, sabah programlarında özellikle Seda Sayan hiç gerçekten hiç utanmadan yapıyor. Hani <gülüyor> <gülüyor> şeyi şey, bu reklam yapıyorlar, ürün reklamları. Ha anladım stüdyo yani, içindeki ürün reklamları. Evet aha. onu mesela bir kere beyaz programında denedi başarısız oldu. Ondan sonralarda ne yaptı bilmiyorum ama benim gördüğümde çok başarısız olmuştu. Onun utanması var oradan en azından onu anladım. Yani o, o da artık hani iyice ileri gitmiş bir şey. Hani Zaten program arasında reklam varken. Bir de programın içinde göster gösteri yapılmış. İçinde yapılması. o ürünü evet ama sen çok güzel çok başarılı yapıyor. Çok teşekkür ederiz efendim görüşmek üzere. İyi günler. Turgay Şeren'in spor programında ettiği bir laf vardı hatırlıyor musun? Hayır. Yani ben <gülüyor> nasıl hatırlayayım ya? Sen de Hayır, spor çok... programı izlemiyorsun sen. İzlemene gerek yok. Olay oldu ya. Turgay Şeren bir e, Nida ile karşıladı. Ziyarchen günün lafını. Ne? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne sonra konuşmasına devam et. Günaydın efendim. Belgin ablanız. Oo Belgin abla nasılsınız? İyiyiz. Şimdi benim söyleyeceğimi niye daha önce kimse söylemedi? Herkes Size bıraktılar en... saygıdan. Hayır yani herkesi en çok rahatsız eden hem utandıran bir şey var yatak mı yoksa? Bu siyasilerin yaptığı. Ha yani herkesin bildiği, herkesin bildiği bir şeyi kendileri de bile bile aksini söylüyorlar sürekli. Biz şöyle dürüstüz biz şöyle işler yaptık. Şöyle işler Ama o, o sizde bir utanç mı yaratıyor yoksa kız, kızgınlık utanç, mı yaratıyor? Hem rahatsızlık verici hem sinir edici. Ölmek istiyorsun, öldürmek <gülüyor> istiyorsun. Kötü örnek oluyor çocuğa çoluğa. Çocuk çoluk bile biliyor bunun yalan söylediğini. Ama orada şimdi tam konuştuğumuz konu o değil. Orada biraz söz konusu Olsun, kişiler siyasiler olunca. Siz da e, şey yani ha. siyasilerin durumu hakikaten kimse de, e, <gülüyor> utanç be. yaratmıyor, sinir yaratıyor. Hakikaten artık birisi de çıksın bunu şey yapsın falan diye bir başka Tekrarlamak da tekrarlamakta hatırlamakta fayda, fayda var. var. Çok teşekkür ederim. Çok te lazım. teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bir tane yine geçenlerde ben izlemedim de okuduğum bir Güneş Spor programında Ahmet Çakar e, şey demiş. Ben bu hakeme ha, Kazım Kanat ben bu hakeme kefilim demiş. <gülüyor> Ahmet Çakar nasıl kefilsin sen nasıl tanıyor musun ediyor musun ya işte biz aynı stüdyoda oturuyoruz sen bana kefil olmaz mısın demiş Ahmet Çakara evet. Ahmet Çek ben sana ne kefil olacağım seninle tuvalete bile gitmem demiş şimdi bu... zaten kimse kimse Kâzı... tuvalete gitmemeli <gülüyor> günaydın efendim. Alo. Merhaba beyefendi. Ha günaydın. Pardon. Ben Mert Aşkilciler. Mert, Aşk e, Mert Aşk. Efendim Mert Aşk. Evet Mert Aşkilciler. E, ben e, televizyonda şeyden rahatsız oluyorum. Ray Uno televizyonunu seyrediyorum. <Gülüyor> Ray Uno her zaman onu mu seyrediyorsunuz? Yok böyle arada akşamları zapim yaparken ona rastlıyorum. E, bir şey anlamıyorum. İtalyanca bilmiyorum çünkü. Ondan çok rahatsız oluyorum. Peki teşekkür ederim. Rica <gülüyor> ederim. Mert Aşkilciler. <gülüyor> ne seyrettiği hepimiz herhalde anladık. Anladık evet, aşkım, Gerçi artık bunu. eskisi kadar da yok. Çin çin çin çing. Payaso kız abi yapıyordu onun rahmet. Yapıyordu derken sunucusunun Şarkısını, şarkısını aynısını ha. söylüyordu. Hakikaten ya. Ya. Ha ne ne Ahmet Çakar diyordun. Beraber Böyle tuvalete diyorum. bile gitmem seninle demiş ya adama. Adam bir şey yiyememiş kızgın. Böyle durmuş. Yani ne kadar Nece Sen... şimdi Ay yok gel gel bir illa bir tuvalete gidelim mi?" desin Valla sadece aynı stüdyoyu Peki paylaşıyorum. Peki ben sana soruyorum. Sorkatalım. Kazım onu... kanatta tuvalete gider misin? Ben mi? Hı, Hı Ya gitmem tabii canım. Ne işin var Kazım kanatla tuvalette? E çünkü o beni tanımıyor. Ben onu tanımıyorum. Bir tane bir tanıştık <gülüyor> olsa tabii. arada. Hani gidilir tuvalete. Biz seninle tuvalete gitmedik mi hiç? Sen kendi kabinine girdin. Ben kendi kabinime girdim. Tabii canım ama yani yıllar sonra. İlk tanıştığımız gün ben seni hemen koluna. Gel bakalım. Bu işler böyle olmaz falan değil mi? O zaman Oktay Bey. Buyurun. Valiliği belirleyin. Süremizin sonuna geldik. Tamam. Barış Gencer. Ondan sonra birisine Serta Berener davetiyesi, birisine Manhattan Transfer. Tamam. Tuğba'ya da Manhattan Transfer verin. Bu kadar açık söylüyorsun. Yani. Bu kadar açık söylüyorum. Vallahi tebrik ediyorum. Çünkü günümüzde maalesef insanlar bu kadar dürüst, bu kadar açık olamıyorlar. Bora Gencer diye bir sanatçı vardı hatırlıyor musun? Evet. Neydi onun şarkısı? Hadi hadi şeker, canım seni çeker. Tebrik ediyorum le püyorum yanaklarında şey kadar bir